Kantorelin arkasından düz alanı dolaşıp bitirdikten sonra zengin çimenler arasında sarı kumla kaplı, hafif eğimli, dümdüz bir yoldan indik. Yol çok geçmeden yataylaşarak birdenbire genişliyor, bir ırmağın bir adayı sarışı gibi 15x40 metrelik bir dikdörtgeni kaplayabilecek dev bir camdan yapılmış yüksek bir kafesi çevreliyordu. Doğru çizginin tek başına egemen olduğu saydam yapı yalnızca sağlam ve ince bir demir kafesin taşıdığı uçsuz bucaksız camlardan oluşmuştu. Dört duvarıyla, tavanının geometrik yalınlığıyla, başlıca eksenine yolun eksenine denk düşürecek biçimde tersine konulmuş kapaksız bir dev kutuya benziyordu. Kantorel bu yapının kenarlarının ıraksamayla yana saparak oluşturduğu bir tür geniş ırmak ağzına ulaşınca bakışıyla bizleri de çağırarak sağa doğru yöneldi ve kırılgan yapının köşesine döndükten sonra durdu. Şimdi yanında bulunduğumuz cam duvar boyunca ayakta insanlar sıralanmaktaydı. Tüm topluluğumuz bu duvardan yana döndü. Gözlerimizin önünde camın en az bir metre gerisinde bir tür kare oda vardı. İyice ve açıkça görülebilmesi için tavanı ve dört duvarının bize dış yanını göstererek geçmemizi önleyecek olanı eksikti. Tutuklama yeri olarak kullanılan yıkık bir şapel görünüşündeydi. Sağımızda yükselen duvarın yarı uzunluğunda, sivri uçlarla biten bir dizi çubuğu tutan, birbirine çok uzak iki eğri yatay kirişi bulunan bir pencere açılıyor, sağımızdaysa ufalanmış döşeme taşları üzerinde, biri büyük, biri küçük iki yatak, basık bir masa ve basık bir iskemle duruyordu. Dipte, duvarın önünde bir mihrabın kalıntıları yükseliyordu. Buradan büyük bir taş Meryem heykeli düşüp kırılmış, kaza hiç yaralamadan çocuk İsa'yı kollarında dam koparıp almıştı Uzaktan dev kafesin içinde gezindiğini gördüğümüz ve Kantorel'in bize kısaca yardımcılarından biri olarak tanıttığı kürk paltolu ve kürk başlıklı bir adam, biz yaklaşırken açık yandan şapele girmişti. Şimdi ise çıkmış sağa doğru gidiyordu. En büyük yatağa kır saçlı bir adam uzanmıştı, düşünür gibiydi. Çok geçmeden bir karara varmışçasına, ağrılı olduğu açıkça görülen sol bacağını dikkatle basarak kalkıp şapele doğru yürüdü. O zaman yanımızda bir erkek çocuğun koluna Krep peçeli bir kadını hıçkırmaya başladı. Elini umutsuzca şapele doğru uzatarak Gerar, Gerar diye haykırdı. Böyle adlandırdığı adam mihrabın yanına gelince çocuk İsa'yı yerden aldı, basık iskemleye oturup dizlerine yatırdı. Parmaklarının ucuyla cebinden çıkardığı yuvarlak bir maden kutunun menteşeli kapağı kaldırılınca içinde bir tür pembe merhem göründü. Adam heykelin çocuk yüzüne bu merhemden incecik bir katman yaymaya girişti. Aynı anda kara peçeli izleyici erkek çocuğa garip makyajı anıştırıyormuş gibi ''Senin içinde seni kurtarmak içindi'' dedi. Çocuksa ağlayarak başını sallıyor söyleneni doğruluyordu. Jerar sürekli olarak kulağa kirişte, bir şaşırtı korkusuyla bunalmış durumda işini hızla yapmaktaydı. Çok geçmeden boyun ve kulak da işin içinde olmak üzere tüm taş yüzü merhemle pespembe etti. Heykeli sol duvar boyunca uzanan küçük yatağa yatırarak bir an inceledi. Merhem kutusunu kapatıp cebine koyarak pencereye doğru yöneldi. Parmaklıkların biraz dışarıya doğru çıkık olmalarından yararlanarak dışarıya aşağıya baktı. Merakla sağa doğru birkaç adım yürüyünce duvarın karşı yüzünü gördük. Pencere biraz içerlik, iki duvar köşesi arasındaydı. Bunların uzakta olanı bir karışık döküntü yığınına yer ve desteklik etmekteydi. Yığının içinde ise özellikle sayısız armut kabartmaları vardı. Gerar iki parmaklık arasından kollarını uzatıp bunların içinden kabukları bırakıp çekirdek ve saplamaktı. Saplarla bir bütün oluşturan tüm iç iplikçiklerini topladı. Toplama bitince geri döndü. Biz de sola eski gözlem yerimize geldik. Parmakları çabuk çabuk sapları sonra çekirdek bölümlerini toplanan iplikçilerden ayırdı. Böylece kaba ak kordonlar elde etti. Bunları sabırla bir sürü incecik ipliğe ayırdı. Gerar apaçık bir mesleksel yetenek yokluğunu gidermeye yönelik ısrarlı bir coşku içinde, kısalık kusurlarını gidermek için birkaçını birden uçuca bağladığı bu teller yardımıyla ilginç bir örme ve yapma işine girişti. Sonunda yapılan nesne de bir tür genel şişkinlik oluşturmayı amaçlayan ince dolaştırmalarla çamaşır izlenimi verebilen iyi kötü bir bebek başlığı çıkardı. Başlığı pembe renkte heykelin başına geçirdi. Boynunda çarşaflar, duvardan yana dönük heykel, şimdi taş saçları örtülünce gerçek bir bebek görünüşüne büründü. Çalışmasının tüm kalıntılarını özenle yerden toplayıp hemen pencereden sola doğru attı. Bundan sonra kısa bir an süresince duruşu biraz dalgınlık ve uzaklık belirtir gibi oldu. Açık görüştülüğünü yeniden bulunca dirseği yukarıda, parmakları birbirine yapışmış biçimde uzanmış olarak sol elini birdenbire aşağıya indirdi. Ucundan eski bir para sarkan bir küçük zincirden oluşan bir altın bileziği bileğinden sağ elinin içine de kaydırdı. Gerard eskil parayı uzun süre pencere demirlerinden birinin alt ucuna sürterek yeterli ölçüde altın tozu elde edip sürekli olarak boş duran sol elinin içinde topladı. Masanın üstünde dört çağdaş sekizlik formayla çelişki durumunda cildinin sırtında geniş harflerle açık ve okunaklı Erebe Glossarium Ludovico Toliano başlığı okunan çok kocaman bir eski kitap su dolu bir testi ve bir çiçek sapıyla yan yana duruyordu. Gerar bileziği cebine sokarak basık iskemleyi bizim oldukça yakınımızda penceresi açık duran duvara dayanmış masaya yaklaştırdı. Erep sözlüğünün önüne oturdu. Onu gereğince yerleştirdi sonra yalnızca hemen boş sayfaya gelecek biçimde her türlü kabarmadan uzak cilt kartonunu yatak ekseninin çevresinde sola doğru döndürerek en başından açtı. Dümdüz açılınca ilk sayfa ya da fosgardın tümüyle arka yüzü göründü. Gerard çiçeksiz sapı bir mürekkep kalemi gibi üç parmağının arasına alarak hala uzun bir dikeni bulunan ucunu testinin neredeyse taşıacak gibi duran suyuna hafiften batırdı. Sonra hep bir türlü kaygılı ivedi içinde olduğunu belli ederek sözlüğün boş sayfasına dikenle yazı yazmaya başladı. Birkaç satır yazdıktan sonra sapı bırakarak hep uzanmış durumda olan sol elinden bir tutam altın tozu aldı, baş parmağıyla işaret parmağını oynatarak yavaş yavaş yeni ve görünmez yazısının üzerine yaydı, yazı hemen renk verdi. Büyük başlık harfleriyle yazılmış ''Od'' Bir şiir türü sözcüğünün altında 12 er hecelik 6 dizeden oluşmuş bir kıta vardı. Jerar kısa işini gerçekleştirdikten sonra toz tutamından kalanı sol elindekinin üzerine bırakarak sapın uygun ucunu gene testiye batırdı ve dikenle yazmayı sürdürdü. Çok geçmeden sayfaya yeni bir kıta döktürülüp üzerine altın tozu serpildi. Aynı çiziktirme ve tozlama işi böylece birbiri ardına sürdü sayfanın ta aşağısına dek kıtalar sıralandı. Gerar kuruma için gerekli zamanı bıraktıktan sonra yaprağı bir an yarı yarıya bükerek kaldırdı. Böylece suya kapılmamış tüm toz taneciklerini yaprağın sol kıyısına getirdi. Tozlar buradan kendilerini almaya hazır edilgen elin hala kabarık altın tozu yığınına kaydı. O zaman Gerar yukarısından tutarak sözlüğü neredeyse dikey olarak kaldırdı. Gözü şaşırtan sakıncalı yönlerden kurtulduktan sonra o zamana değin bulanık olan altın metin tüm aralığıyla belirdi. Jerar sözlüğü tutarak usulca masanın üstüne yatırdı ve tek eliyle eğimli duracak yerde bunların üstünde yatay olarak dursun diye dört kitabı üst üste cildin ilk kanadının altına koydu. Çevrilince boş yaprağın ak arka sayfası göründü. Gerard yöntem değiştirmeden onu da çabucak kuruyan altın harflerle yazılmış kıtalarla donattı. Burada yaprağın önlemle bükülmesi serbest kalmış altın tozları sağ kenara getirdi. Bunlar da ağır kitabın bir an kaldırılmasıyla ince mi ince bir çağlayancık biçiminde birikime döndü. Gerard'ın tek elle bir insan gibi yaptığı işlemin sonunda üst üste konulmuş sekizlik kitaplar sağında cildin öteki kanadını tuttu. Bunun üzerinde bir guard kitapların başındaki ve sonundaki boş sayfa ve bir fos vardı. Bu da sözlüğün şimdi tam yatay olarak yatmış yapraklarıyla bitirilmekte olan bir kitap gibi açılmıştı. Son sayfası yanında el ön yüzünü gösteriyordu. O da yavaş yavaş tek tek diken ve suyla yazılıp yaldızlanmış yeni kıtalar karla da doldu. Kuruluk saptamasından ve alışılmış altın tozu toplama işleminden sonra Gerard Fosgard'ı çevirdi. Garip yazman yapıntılarına sonuna dek bağlı kalarak arka sayfasında tüm kıtaları aynı örneği sunan odunu bitirip imzaladı. Sol elinde birkaç değerli toz kalmıştı yalnızca. Bunları silkeleyip düşürdü. Sayfanın alt yanında bulunan imza da tümüyle kuruyunca Gerard bu kez kalın kitabı hemen dikine getirerek metne yabancı tüm maden talaşını gelişigüzel masanın üstüne döktü, Sonra kitabı kapatıp bıraktı. Gerar uzun bir an yoğun düşüncelere dalar gibi göründükten sonra sekizlik destesinin ayrımına vararak üstteki cildi aldı. Yalnızca karton ciltte olan bu kitabın kapağında şu başlık vardı. Löfsen, Üçüncü Çağ'ın Başlangıç Dönemi. Sözlüğü ittikten sonra bu kitabı önüne koyarak son sayfalarını karıştırdı. Çok geçmeden iki sütunlu bir dizinin ilk sayfasında durdu. Burada sözcükler bir ad dizini biçiminde alt alta sıralanıyor, her birini bir dizi rakam izliyordu. Bu sözcükleri saymak için birbiri ardından hepsine hızla parmağını dokundurdu.